Babacığım bu hadiseler için ne dersiniz? Allah'ımız görüyor, biliyor, duyuyor diyordunuz. Evet. Bir de havanı söyleyeyim babacığım. Dünyada olan şeyler için korku ve keder yok. Mümin dayıma güçlü ve kuvvetli. Niye? Bizim Allah'ımız var. Görüyor, biliyor, duyuyor ve her şeye kadir. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Böyle olunca, öyle olunca keder yok inşallah. Keder yok. Her şeyde güçlüyüz. Elhamdülillah. ne akifin şiirini okuyordunuz ya babacığım. Allah'a dayan, saye sarıl. Hikmeteram ol. Ne varsa budur bilmiyorum başı çıkarıyor. Tamam. Elhamdülillah, elhamdülillah. Ve men yetevekkel alallahi fehu hasbuh deyip gidiyoruz babacığım elhamdülillah. O kadar. Elhamdülillah.